Evet arkadaşlar dördüncü haftanın ikinci alıştırmasına başlıyoruz muhatabını aşağıda verilen durumlar için iya kullanarak uyar diyor yani verilen örnekleri biz iya kullanarak daha da somutlaştırıyoruz İya kelimesi her zaman tahsir ifade etmiyor. İyya çünkü zamir içinde kullanılıyor. Ama cümledeki kullanım pozisyonuna göre tahsir oluşta söz konutudur. Biz burada örnekle bunu somutlaştırırsak örnek şöyle el ifrade bil ekli burada bir tahsirin var olduğunu anlıyoruz. Çünkü tahsir iyayla yapılıyor, iyasız yapılıyor, vav ile yapılıyor ama sonuçta kelime mensup oluyor. Yani iyalı da olsa, iyasız da olsa, tekrarlı da olsa, tekrarsız da olsa bir kelime cümlede herhangi bir nedensiz mensup olarak gelmesi onun tahsir olduğunu gösteriyor. Yani orada bir tasirin varlığından söz ediyor. Şimdi burada da hiçbir amil yok. Ki yani el ifrade bil ekli'deki örneğindeki el ifrada'yı mensup edecek herhangi bir amil olmadığı için biz burada tahsirden söz ediyoruz ama biz bu tahsiri iyya ile kullanıyoruz bu iya e, iyya ke el ifrade pardon iya ke el ifrade bil ekli diyebiliriz orada muhatab, muhatabımız e, hazır kişi olduğundan dolayı iya hu el ifrade bil ekli de diyebiliriz. Yani kef zamirin yerine huz zamirini de kullanabiliriz. İyyakum el-efrada bilekli de diyebiliriz. Yani sonuçta biz buraya iyyâ sözcüğünü getiriyoruz. Mane nedir? Mane da şudur. Uyarıyorum sizi aşırı yemeyin. Bir alttaki örneğe geçiriyoruz. at tad kine tad mensup olarak gelmiştir. Ama bunu mensup edecek herhangi bir fail, bir faktör yok. Burada bir tahsirlikten söz ediyor. Burada ne bir iya gelmiş, ne bir vav harfi gelmiş, ne burada tekrar gelmiş. Başka bir sebep yok. Sadece tatkhin mensup olarak gelmiştir. Biz bunu burada tahsil olduğunu anlıyoruz. Ve diyoruz ki manu olarak a tatkhine yani nedir? Dumandan sakın. Başka bir ifadeyle, sigaradan sakın. Burada İya ke et tadkhine de diyebiliriz, İya et tadkhine de diyebiliriz, İya et tadkhine de diyebiliriz. Yani kısacası İya kendinden sonra mutasil bir zamir alır. O zamir ya kef muhatabı olur, ya ha gayib zamir olur, ya çoğul olur, ya müfred olur bir alt örneğe geçiyoruz ihmalet dersi et dersi burada yine dedi ki tahsirdir ama biz ona bir iyi ya da ekliyoruz iyi ya ki ihmalet dersi mana şöyle oluyor sakın sakın ola dersini ihmal etme yani mana u haziruke ben seni uyarıyorum dersini ihmal etme Biz bunun üzerine ne yapıyoruz önüne iyi getiriyoruz yine dediğimiz gibi Kaf zamirinde ekleyebiliriz bu zamirinde ekleyebiliriz hum zamirinde ekleyebiliriz iyahum diyerek ve hatta iyakum diyerek çol muhatap zamirinde ekleyebiliriz bir altı örneğe geçiyoruz el vuku'a bil ve buna iyi eklediğimiz zaman iyaki el vuku'a bilhıfra bana şudur seni uyarıyorum uyandırıyorum Sakın ola, çukura düşmesin. Ne güzel bir uyarı. Ama burada iya gelmemiştir. Vav da gelmemiş, tekrar da gelmemiştir. Yine denildiği gibi el-buku'anın mensup gelmesi. Burada tahsil olduğunu ifade ediyor. El-iqtira be minen-nar. Burada da yine bir tahsil vardır ama iyasız gelmiştir. Biz buna bir iya eklediğimiz zaman ne olur? İya ke el-iqtira be minen-nar. şudur. Seni uyarıyorum ateşe yaklaşma ateşe yaklaşma burada da nedir bir tahsir var bu ikinci alıştırmada böylece bitmiş oldu